298. konu. Saffan bin Ümeyye ve başkalarına hicret konusunda bazı şeyler söylenmesi. Saffan bin Ümeyye Mekke'nin yukarı mahallelerinden birinde oturmaktaydı. Kendisine "Hicret etmeyenin dini yoktur." dediler. O da gidip bunu Hazreti Peygamber'den sormadıkça dönmeyeceğim diyerek doğruca Medine'ye gitti. Orada Hazreti Abbas'ın evine misafir oldu. Sonra da Hazreti Peygamber'in huzuruna çıktı. Hazreti Peygamber ona, Ey Eba Vehbe, seni buraya getiren şey nedir? diye sordu Saffan'da, bana hicret etmeyenin dini olmadığı söylendi. Ben de bunu öğrenmek için size geldim, dedi. Hazreti Peygamber, Ey Eba Vehbe, Mekke'nin vadilerine dön ve orada kal, hicret etme. Yerlerinizden ayrılmayınız, çünkü artık hicret kesilmiştir. Fakat cihat ve niyet devam etmektedir. Cihada çağrıldığınızda katılmamazlık etmeyiniz, dedi. Saffan bin Ümeyye'ye hicret etmeyenlerin helak olacağı şeklinde bir söz söylendi. Bunun üzerine o da bu meseleyi Hz. Peygamber'e sormadıkça başını yıkamayacağına dair Allah'a yemin etti ve sonra da devesine atlayarak Medine'nin yolunu tuttu. Hazreti Peygamber'e mescidin kapısında tesadüf etti ve ona, ey Allah'ın Resulü, bana, hicret etmeyenlerin helak olacağı söylenildi. Ben de Hazreti Peygamber'e gidip bu meseleyi sormadan başımı yıkamayacağıma dair yemin ettim, dedi. Hazreti Peygamber de şöyle buyurdular. Safran İslam'ı anlamış ve onu din olarak kabul etmiştir. Fetihten sonra artık hicret kesilmiştir. Ancak cihat ve niyet devam etmektedir. İmam sizi cihada çağırdığında ona derhal icabet ediniz. Füdeyk, Hazreti Peygamber'e gelerek, Ey Allah'ın Rasulü, insanlar, hicret etmeyen kimselerin helak olacaklarını iddia etmektedirler, siz bu konuda ne buyuruyorsunuz, diye sordu. Hazreti Peygamber de, Ey Füdeyk, namazı kıl, zekatı ver ve kötülüklerden de uzaklaş, bundan sonra nerede bulunursan bulun muhacir sayılırsın, buyurdular.